Merhaba sevgili dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatı'daki hakikat programına başlamış bulunmaktayız. E, bugün Barış Demirel e, Teknik Masa'da bu programın sürdürülmesinde bize yardımcı olacak. E, yine Yağmur Arı'nın müziklerini dinleyeceğiz. Yağmur'a merhaba ve teşekkür ediyorum. E, diğer taraftan <gülüyor> konu. Ee, ve konu biliniyor, oldukça ünlü iki e, isim var. Biri William Shakespeare, onun Hamlet adlı eserini. Hamlet ve babanın yokluğu başlığı altında konuşacağız. Konuğum Cimen Günay Erkol. Onu zaten tanıyorsunuz. Dördüncü e, Shakespeare eserlerini incelemesi. De ...bize ım, eşlik eden... ...aynı zamanda... ...benim çalışma arkadaşım... ...Çimen Otdüm Adem... ...mühendisliği bölümünden mezundu... ...doktora derecesini... ...12 Mart romanları üzerine... olan teziyle 2008 yılında tamamlamıştı... E, ...2008'den beri... ...Özgün Üniversitesi... ...Sosyal Bilimler Fakültesinde akademisyen... ...Türk Dili... ...Türk Edebiyat alanında dersler veriyor... ...kendiriyor... Hoş geldin Çimel. Hoş bulduk Ahmet. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Sen de söz. Ben um, severek okuyorum Hamlet her seferinde. Geri dönüşü çok güzel bir metin bu. Um, biraz anlatacağım yine izninden önce. Hamlet'in hani, bir cümleyi de tanımlamam gerekirse bir ödip hikayesi aslında. Hı hı. İntikam hikayesi. Enfes bir trajedi bence. Çok çok güzel bir ...unsurlar buluyorum. Her okuyuşumda farklı unsurlar buluyorum. Ee, aslında Shakespeare'in daha önceki metinlerinde de konuştuk. Onun metinlerinde hep e, farklı kaynaklardan beslendiğini... Hı hı. ...daha önce yazılmış bazı metinleri değiştirerek aldığını... ...daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Aslında Hamlet de eski bir hikaye. Ee, bir İzlanda kahramanından geldiği söyleniyor isminin. Ee, ama Danimarka Tarihi adlı bir kitapta da yine böyle bir efsane e, deliren bir kahraman var hı hı. Dolayısıyla geriye doğru gidildiğinde yani Hamlet'in e, daha eski kaynaklarda da karşımıza çıktığını görüyoruz ee, ama tabii Shakespeare her zamanki gibi hikayesini müthiş zenginleştiriyor. Yazarımızla başarıyor. da ilişkisi var mı bu Hamlet isminin? Oğlunu kaybetmiş Shakespeare. Hı -hı. Kaybettiği oğlunun adı o yüzden de. hani bu, ödip hikayesinin bireysel trajedi Hı -hı. kısmı da önemli. O da yakıcı bir Hı -hı. ağırlık kazanıyor. Onları bilerek okuyunca çok daha farklı bir tat bırakabiliyor. Evet. <gülüyor> Tabii hani o Danimarka Tarihi Adı kitabındaki karakter e, delilikle ortaklaşıyor örneğin ama Shakespeare e, burada trajediyi şekillendirirken aslında Hamlet'in... Kararsızlığı gibi bir unsur ekliyor Mesela daha önceki metinlerde hı hı. olmayan unsurlardan biri bu Dolayısıyla oyunda harekete geçememe evet. Hali ve işte o hamlet kompleks diye Daha sonra konuşulan hı hı. ve Edebiyatçılar için de önemli bir unsur haline gelen şey Aslında Shakespeare'in kendi icat ederek oyuna Kattığı bir unsur hı hı. Ee, Ama elbette bu işte insanlar arasındaki itiş kakış Shakespeare'de çok tanıdık olduğumuz şekillerde i̇şte Sınıfsal alt sınıflar Ve üst sınıflar arasındaki hı hı. çekişmeyi de gösterebiliyor Kadınlarla erkekler arasındaki Çekişme her zamanki gibi onun temel meselelerinden biri. Bir Hı -hı. yandan da taht kavgaları. Hı -hı. O tahta kim geçecek? Niye o geçecek? Hı -hı. Ee, ve işte hani gelecek o belirsizlikle nasıl ilerleyeceğiz? Şeklindeki soruların cevaplarını arıyoruz. Ee, oyun şatoda açılıyor. Ve Kral Hamlet'in hayaletiyle açılıyor. Elstin Nore şatosunda. Hı -hı. Kral Hamlet'in hayaleti önce subaylara görünüyor. Ee, beni hani ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi de bu e, bir takım insanlar bu gerçeküstü olayları e, mantığa uydurmak için özel bir çaba sarf ediyorlar hani onu açıklama gayreti mesela bu subay kimliği bana ilginç geldi yani muhafız muhafız var, subaylar ama sanki askerlik denen şeyin böyle bir yanıyla hani gerçeğe ulaşmak konusunda daha yetkin bir akılcılık taşıdığı belki bilmiyorum Otello'ya kadar bizi geri götürecek en baştan bir yani o kumandan o asker e, Olan biteni daha iyi açıklayabilecek olan insanmış gibi sanki bilmiyorum hmm. böyle bir şey çağrıştırdı bana. Evet, Çünkü evet. Hamlet'in hayaleti üzerine yapılan ilk tartışma bu subayların arasında geçiyor. Evet. Ee, ama tabii bir başkası onu görünceye kadar hayalet hani rüya mıydı değil miydi şeklinde bir belirsizliğin parçası. Tabii esas görmesi gereken de. Hamlet evet. babasının hayaletine karşı karşı Ama direkt onun göreceği bir şekilde başlatmamış. Mesela evet. rüyasına girmiyor. Yapabilirdi. Bir aracı kullanıyor. Yapabilirdi. Ve en uzak mekan. Yani bir oyunun geçtiği yerlere bakırsak sarayın dışında işte burçlar gibi denince Kalenin burçlarının orada ortaya çıkan bir hayalet. Evet sonraki sahnede biz yeni kralla yani aslında genç Hamlet'in amcası olan kralın durumu geriye dönük olarak açıklamasıyla olayı öğreniyoruz. Hani hmm. ölümü. E, tahta işte bir şekilde amcanın geçtiği e, bir nikahla aslında genç hamletin annesiyle evlendiği e, burgusunu öğreniyoruz. Ve hani trajediye giriş aslında orada sah sahnelenmiş oluyor. Yani ne seyredeceğimiz hakkında orada artık bir fikrimiz oluyor. Burada bir şey söyleyebilirim. Bu ödüp hikayesinde bir e, kahin var. Aslında e, saraylarda e, ne denir istihdam edilmiş şeyler var. Bir tanesi şaklaman işte şeyi güldüren. Bir tanesi kehanette bulunan ama onlar hep gelecekle ilgili konuşuyor. Ee, geçmişte yaşanmış bu trajik öyküyü yani babasının öldürülme hikayesini söyleyecek ve ikame edilmiş bir e, sınıfsal yapı e, ya da ne bileyim bir çalışan yapısı yok. Evet. Bunu şeye e, ihale edilmiş burada hani bir, bir miktar e, hayalete bunlar da diğer eserlerdeki bu cinlerin aslında hani ne denir? Karşılığı, e, karşılığı gibi, gibi. Evet. cingene görüyoruz yani çünkü diğer eserlerinin tümünde bir cin ihtiyacı vardı. Evet. Burada hayalet haline dönüşüyor. Ese, yani Shakespeare aslında bir, bir miktar şeyi anladık galiba böyle o nasıl çalışıyor kafası Evet bir mekanizma var ve birçok <gülüyor> bir ortak noktayı artık hayalde görebiliyoruz. <Evet>. Ee, arka planda bir savaş tehdidi var ee, oyundaki gerilim arttığım unsurlardan bir tanesi de o çünkü e, aynı bu Danimarka tahtındaki e, değişiklik gibi işte Kral Hamlet'in ölüp yerine amcanın hı hı. geçmesi gibi ee, Norveç'te de bir amca tahtta. Ama orada da genç 14 Bras bunlar rahatsız. Hı hı. Dolayısıyla tamam. o yaşlı kral karşısında bir, bir e, harekete geçme durumu var. Ve oradaki belirsizlik burada Danimarka'yı da etkileyecek. Bir savaşa dönüşebilir mi? Çünkü geri istiyor topraklarını. Şeklinde bir arka plan var. Ben tabii işte mesleki deformasyon bir şekilde sürekli bu erkeklerin askerlik meselesine bağlanmalarıyla ilgilendiğim için galiba bu tehdidin aslında çok daha derin başka korkuları da kışkırttığını görebiliyorum. Hani askere hmm. gitmek ve bir vatan savunması için orada öne atılmak zorunda olmak tehdidi de en az o babanın intikamını alma meselesi kadar yakıcı bir şey. Yani baba için aslında hani bir sosyolojik unsur olarak aileyi düşündüğümüzde. Aslında e, gene babaya da asker diyebilirsin ailenin tüm ihtiyaçlarını ve aileyi dışarıdaki tehditlere karşı koruyacak. Hani böyle bir misyon aslında e, o kurulmuş yapının da yüklediği bir şey. Erkek çocuklar yine öyle bu rekabet içerisinde işte e, kardeş bile olsalar gene orada da biz e, asker şeyini görebiliriz. Yani asker modeliyle yararşi oluşturulmuş. Diyebilir miyiz bilmiyorum ama senin bundan intina etmeni ben e, önermem. Ben Bence bu mesleki de, deformasyon için karar, öyle bir karar vermek için bence biraz erken. Tamam daha o, deforme o, olmamış gibi, gibi düşünelim. düşünelim. Peki evet. meslek icabı diyelim o zaman deformasyon demeyelim. Peki evet. e, enteresan şekilde Hamlet tabii hani bize de açıklıyor aslında sahnede yaşadığı hayal kırıklığını Adlandırırken o tiradlar esnasında hani nedir onu annesinin amcasıyla evlenmesinde bu kadar etkileyen şey bunu gösterirken e, bunun altını çizmişim okurken kadın zaaf demekmiş meğer diyor yani hani daha dün cenaze oldu bugün bu hayaletin cümleleri. E, evet Ralph evet. karşısında e, Oysa zaaf, ben onu ne kadar çok sevmiştim. Evet, zaaflarıyla tanımlıyor kadın. Kadın ancak bu şekilde var o dünyada şeklinde. Ee, bir yandan da Hamlet, e, yani kral Hamlet aslında genç Hamlet'in kafasının içinde. Dolayısıyla burada bu sözler aslında Hamlet'in kafasında çınlayan sözler bir yandan da. Çünkü babamı görür gibi oluyorum diyor. Ve e, aslında babadan oğula geçen, e, yani bu hani kadın bir zaafsa eğer bu e, sanki nesilden nesile aktarılan... Ee, zaten Ophelia'ya olan aşkını bitiren de babasının bu kritik cümlesi yani. Bir, bir Hı, de mizoj, burada evet. beslediğini görüyoruz Hı. dolayısıyla. Ee, Tabi şimdi hani bu zaafların da yeteri kadar tartışılabilmesi için sahneye kadınların da çıkması lazım. Hı -hı. Gertrude Kraliçe Hı -hı. E, ve işte Ophelia. Esas Hamlet'in bütün o korkularının tetiklenmesi için gereken karakterler. Burada da yine Shakespeare için yani Shakespeare okurken bizim için tanıdık hale gelen bir şey var. Hani iki ailenin çocuklarının birlikteliği üzerindeki oyunları. Am, am, ha, iki aile tabii burada amca çocukları gibi görünüyor ama şey genel mi şey Polon, Polonius, onun kızı tabii. Evet, Polonius tahta yaklaşmanın bir unsur olarak görüyor. ...yani kızını eğer Hamlet'le evlendirmeyi başarırsa tahta yaklaşmış olacak bir yandan ama Ofelia'ya da kendisinin sakınmasını nasihat ediyor hani nasıl ahlaklı bir kadın olarak kalabilir. Bu kısımlar da çok ilginçti. Hani yani bir arzu var ortada ama bu arzunun büyümesi rahatsız edici bir şey, tekinsiz. Hamlet için. Evet bu kelimeyi çok seviyorum. Çünkü babasının, e, annesinin babasına yaptığı şeyi o Yapma da kendisine yapabilir. İhtimali var. E, bir yandan da. Aşağı yukarı kadın öyle. Evet. Biliyor. Baba ile kız arasındaki tartışma da çok ilginç. Yani <gülüyor> Polonius'un e, hani Ofe'yle çok emin bir şekilde Hamlet'in kendisine hoşlandığını söylediğinde hani emin misin? E, bunlar çok böyle anlık şeyler de olabilir. Arzu dediğin şey bu kadar dayanıklı değildir diyen diyenin bir erkek olması, Ophelia'nın işte saf bir kız olmakla suçlanması. Mesela bu tip, bu, bu duygusallık, bu duygusallığa yatkınlık nedeniyle, işte toy bir kız gibi konuşuyorsun diyor. Ama ee, orada babasına biraz destek atan şeyi de var. Yani sanki Hamlet'in ona aşkının kendisinin ona duyduğu karşılıktan daha fazla olduğunu. Evet. Mesela o da babasını dese ki Azalt ona duyduğun ilgi azaltacak gibi. Yani. Bir yandan da Hamlet'in bunu da Leartes söylüyor Ophelia'ya o bir devlet yönetecek günün birinde dolayısıyla hani sevgisiyle ayarlayamaz her şeyi yapmak zorunda olduğu bir takım şeyler var yapmak zorunda olduğu şeyleri yapacaktır yani sevginin galip gelemeyeceği yerler var gibi bir uyarı var dolayısıyla içine girdiği kimlik nedeniyle de düşündüğün adam olmayacak gibi bir şey söylüyorlar ve aile onu uyarmaya çalışıyor İngiliz bir şekilde bu toy bir kız gibi düşünüyorsun ya da davranıyorsun İngilizcesinde green girl bunu okumuş muyuz Yok. <gülüyor> you speak like a green girl diyor yeşil bir kız gibi konuşuyorsun o yeşil kız naif toy Nasıl bir anlam hmm. ve niye bu şekilde e, çevriliyor? Şey acaba şey mi? Hani fairy falan. Bana da öyle hmm. bir şey çağrışıyor ama hmm. evet bir hakikaten yeşil bir hmm. toy bir e, çiçeğe böyle naif bir şeye benzetilmeye çalışılıyor. Hmm. Um, tabii işte hani askerler, subaylar ve diğer o nöbet yerlerindeki şey konuşmalar hani bir şekilde hayalet geri geliyor. İşte çürümüş bir şeyler vardı hani marka krallığında. Bir yandan tanrısal bir şey bekleniyor hani tanrı karar verecek neyin iyi neyin kötü olduğuna şeklinde. Ama en sonunda da bizim için çarpıcı sahne tabi hamlet ve hayalet karşılaşıyorlar. Hamlet ve kral hamlet karşılaşıyorlar. Ee, ve kral da alınması gereken bir intikam olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Ee, baba, <gülüyor> babanın canına kıyan yılan şimdi onun tacını giyiyor. Dolayısıyla senin bunu çözmen lazım diyor. Ve bu bir artık erkeklik problemi olarak masaya konmuş oluyor. Bu intikamın alınması için e, temel görev senin. Burada aslında e, insana hayal kırıklığı yaratan şeylerden biri. Hani öldürmesi gereken kişinin e, baba hamlet yani hayalet. Kardeşim demiyor. Evet. Ama kardeşler bayağı, öz evet. kardeşler. Evet, Ve bu konu olmuyor. Hiçbir Hiç şekilde konu olmuyor. An anılmıyor. Mesela temel sorulardan biri. ...aslında şu olmalı... Şun cevabını da bir taraftan bu metin arıyor. Hiç bizim... Iı, ...diyor ki niye iki kardeş... birbirleriyle adam gibi anlaşamaz. Hı hı. Aslında biraz da... ...bunu ortaya çıkarmaya çalışan şey ama... ...temel mitolojik metinlerle bir simetrizasyon var. Yani işte ödüpteki hikaye gibi işte. Oğlunun babasını öldürmek için... ...güzel kadınla... ...işte evlenecek. Gibi. Aslında... ...belki hani... Yani o İlper sorunu çözsek bile kardeşliğin bizim için asla yatay ve barış içinde bir sistem önermeyeceğini de söylüyor bir yandan. Yani şeyin sonuna kadar aslında tiyatro metinleri içinde bir genellemede bulunan bir metin bu. Evet o çok önemli yani, bir parça. Yani orada ciddi bir parça. Şunu söylüyor. Kardeşlik ölümcül bir şeydir. Hı hı. Eğer bundan tam aslında kardeşlik kelimesini ben bu cümleyi kurmasam aslında tam böyle... İtopik bir gelecek vaadi gibi duruyor kardeş olmak, kardeşçe yaşamak ama evet. kardeşlik ölümcül bir şeydir. Bu ne söylüyor bu mitin bize? Eğer bunun kardeşliğin ölümcül bir şey olmadığı ile ilgili bir şey söylersen de diyor. Yani eğer kardeşlik tam anlaşmadır, hmm. bu fantazyadır diyor. Bu olamaz diyor. Yani bu ancak fantezik bir özlemdir... Bugün bir siyasal kardeşlik tahayülünde bulunmanın bile imkansız olduğunu aynalıyor. Topluma evet. bakarak. Evet. Tabi burada onların e, temel metinleri var işte. Belki yeni bir mitoloji yaratılırsa hani bu ödüp mödüp gibi hani kralla yiyorsa öykülerini kaldırıp yeni bir evet. e, kardeşlik şeyini. E, bunun, bunun çok örnekleri var. Mesela şey iyi bir annenin e, eğer iyi bir anne kuşun yuvaya yemek getirdiğinde birini besleyecek e, yemi varsa elinde. ...hangisinin yaşayacağına anne karar veriyor. Evet. Mesela böyle bir anne var, itiyor. Mesela. Doğal seleksiyon dediğiniz şey aslında annenin, annenin kararı. Annenin yaptığı bir şey mesela. Çünkü doğanın da aslında anacıl bir evet. şey varsa aslında... Evet. ...işte anne aslında böyle... ...bu kadar e, erdemli anne göstermeye çalışmamızın da... ...içinde aslında annenin altında... ...hani bu kritik kararları verme konusunda şey var. Sevgili Hı. ilişkilerinde böyle. Evet. Kadın. Hı -hı. Doğa karanlık bir karanlık. şey. Evet. Ee, oyunun e, trajik yanını hem e, o işte dramatik unsuru arttıracak şekilde e, yukarı çeken önemli kısım mı e, Hamlet'in kendisini bir noktadan sonra deli göstererek e, bu işin içinden sıyrılmaya çalışması yani hem intikamını alacak hem zarar görmeden bunu yapmaya çalışacak. Bir şey buradan mesela başlaması benim mesela orada bir biraz şey kalmış gibi mesela tam olay örgüsüne hani plota çok uymayan bir şey burada. Hı hı. Çünkü e, kroki de durduk yere hani travmatize oluyor aslında. Başlıyor deli numarası. Aslında o güzel de Hani <gülüyor> diyelim ki öyle finali olsa hani böyle kendini dağlara vursa, hani, amcam öldürmüş hani babamı falan deyip devam ettireceğini. Mesela onu kullanıyor ve bir ara hemen vazgeçiyor. Bu çok ıı, niye vazgeçtiğini anlamadık. Evet. Sonradan Ofelia'nın başına patlıyor ama bir model olarak zavallı hmm. kızcağız. Bu şeyle ilgili olabilir mi? Çünkü bir yandan da tahta talip. Olacaksınız. Alacağınız intikamın arkasından yani deli biri olarak yönetemeyeceğiniz düşüncesiyle yani bir yönüyle artık zaten hala ayaklarınızın yere bastığını İyi. ve akıllı tırnak içinde olduğunuzu kanıtlamak durumunda olduğunuz gibi. İşte, i̇şte batıda işte şey var yani bir yere kadar delirebiliriz uzatmalı evet. yani. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> hepimiz edelim. bir yere kadar delirebiliriz ama. ...uzatmadığımız Bunu ifade süreci. edişinin aşırı soğukkanlı ve mantıklı olması... ...tabii bir güldürü unsuru ama aynı zamanda... ...çünkü ben kendimi bir noktadan sonra deli göstermek isteyebilirim... ...buna lütfen hazırlıklı olun o diyor... Leyla ile Mecnun'u düşün mesela doğu şeylerinde... ...hani... ...o kadar Mecnunlaşmanın... ...iyi aşıklık ölçtüğü gibi düşün... ...orada... ...tabii zaten ama bir taraftan hani orada kurulmuş bir şey var... ...aslında o... ...babası öldükten sonra olması gereken kral o... Yani orada da bir açıklanmayan bir şey var normalde. E, niye amca? Evet, amcanın aslında dışarıda kalmış gerekiyor. olması gerekiyor. Evet. Yani direkt bunu da söyleyebilirdi. Hadi babam, nasıl sen öldürdün onu bilmem ama ya yani sıra bende falan evet. falan diye diyebilir normalde. Çünkü o kraliette de devam eden şey biliyorsunuz. Bunu açıkça Şimdi, talep etmiyor. etmiyor. Evet, bunu açıkça talep etmiyor. Devam edeyim mi? E bir müzik arası verelim. Verelim peki. Sen ne dersin? İyi olur. O zaman Yağmur Rüya teşekkür ederek yeniden ilk parçayı çalıyoruz. Dan da Dan Sen bana birine Android albümü bu. Cenaze adlı e, parçayı dinliyoruz. <gülüyor> daki Hakikat programı e, Çimen Günay Erkol'la devam ediyor. Ben Ahmet Balakçoşkun. E, Shakespeare incelemeleri e, bütün hızıyla devam ediyor Anlatıdaki Hakikat'te. Biz en son e, kitabı e, inceleyen e, Çimen dinliyorduk. Çimen kaldığın yerden devam edelim. Bir savaş tehdidi var arka planda demiştik ya oyunda o bir ölçüde bertaraf edildiğinde yani hani Norveç kralı Fortinbras'ı huzuruna çağırıyor ve hani ona bir yemin ettiriyor savaş açmayacağına dair. Dolayısıyla o Fortinbras tehlikesi ekarte edildikten sonra. Orada da yeğeni tarafından aldattı. Kandırılan bir yaşlı, ileri yaşlı, evet. hatta demans olma ihtimali bile. Böyle bir yaşlı Hı. Norveç kralı figürü var bir yandan da Hı. evet. Bu, bu yansılamalar üstüne de konuşmak lazım. Her şeyden ikişer ikişer var, değil mi? Hani burada Hamlet, orada Fortinbras şeklinde bunu da unutmamak lazım. Ben bir miktar işte onu o superimposition impo da açacağım onu. Tamam. Ee, bu, bu bertaraf edildikten sonra Hamlet'in e, deliliği bir mesele haline geliyor. Çünkü o hem kendini ifade ederken deli olduğunu söylüyor ama bunu o kadar soğukkanlı ve mantıklı bir şekilde söylüyor ki insanlar ya gerçekten bir deli neler oluyor diye onu anlamaya çalışıyorlar. O diyaloglar çok eğlenceli. Ee, Polonius şey diyor örneğin kendi kendine deli olmasına deli ama mantığı da yok değil. hı. hı şeklinde. En zayıf e, betimlemelerinden biri bu tabii. Evet, hani bu e, doğallıkla. Bu doğallıkla söylemesi e, bir hani tatlılık. Normalde ee, daha felsefik e, bir e, ne denir? E, betimleme yapan evet. çok güçlü bir yazar evet. yani üst adların gibi ama bir yandan da e, yine işte azıcık o... deli, azıcık değil gibi <gülüyor> biraz ondan biraz ondan bir tiyatro içinde tiyatro var bunu daha önce şeyde de e, hani şu düğün hazırlıkları için yapılan e, en son bir yaz gecesi rüyasında da o programda tiyatro da konuşmuştuk mi? tiyatro içerisindeki tiyatroda da hamletin mükemmel planı. Ee, aslında hayalet tamletten neler olduğunu öğrendiği için Hı -hı. aynısını sahnede canlandıracağı bir e, tiyatro öyle bir fake tiyatro mu Hı -hı. buna e, bir oyuncuya bunları söyletip e, kralın tepkilerini ölçecek ve kralın eğer yüksek bir tepki bir şey gösterdiğini görürse suçluğunun gerçekten olduğunu anlayacak e, ve hani gereken cezayı verecek bununla ilgili hazırlıkları anlatıyor e, uzun bir süre aslında burada kurmacayı görüyoruz baya bir o oyunun kurmacasını ee, normal olarak okurdan gizlemiyor. Diğer şeylerde mesela kurmacanın e, bir yazarın kurmacasını e, yani mutfaktaki şeyini biz bilmeyiz. Burada her oyununda bunu yapıyor. Yani evet. bir kurmacanın nasıl yapıldığını da. Bir, bir taraftan böyle şey bir hoş bir tarafı var Shakespeare'in. Çok alinleştiriyor. Yani bir metnin nasıl ilerleyeceğini metnin işte planının nasıl organize edildiğiyle ilgili aslında bir tiyatro eserinde bir tiyatro eserinin nasıl oluşturulacağını kendi, burada mesela Hamlet de bir ara işte gitmiş, oynamış, oyuncuları tanıyor şeyin içinde şey, oyunun adı Fare Kapanı ee, Hamlet de zaten o kendi kendine bu planı yapıp en son işte bir sahnenin kapandığı bir tiradı var, ikinci perde kapanıp üçüncü perdeye geçilecek, ikinci perdenin kapanışında Tiyatroyu bir kapan gibi koyup önüne kralın vicdanını kıstıracağım içine diyor. Dolayısıyla işte bir şekilde kralın vicdanı ile bir fare benzeşti. Evet. Kedinin fareyle oynadığı gibi o fareyle oynuyor olma hali Hı. aslında hamlette belirgin. Hı. Yani her, her şeyi aslında onun parmaklarında oynattığı böyle değişik bir oyun şu anda. Üçüncü perde bu tiyatro içindeki tiyatroyu canlandırıyor. Ee, bu bununla ilgili hazırlıklar var. Bu arada kral işte Polonius'u bir ajan gibi kullanarak işte Ofeliya'yı da Polonius bu şekilde kullanıyor. Hamlet'e ilişkin bilgi edinmeye çalışıyorlar. Yani gerçekten bir deli bizimi kandırıyor? Ofeliya olan aşkından mı dedirmiş yoksa işte çektiği acı mı ona ağır geliyor şeklinde bu olmak ya da olmamak meselesi de tam bu da Hamlet'in kendi kendine düşünürken Sayıklarken demeliyim belki dile getirdiği bir şey. Burada o ile Hamlet'in konuşmalarının biraz daha derinleştiğini görüyoruz hı hı. burada artık. Hani birbirini anlamaya da başlıyorlar belki. Yani ne istiyor iki taraf birbirinden. Bir işte doğru sözlü olmak. Orada güzel bir şey var. Talepler. Ee, doğruluk kendini işliğine kadar e, yaşar. Evet. Şey ise e, bir, şey. ee, bir hmm. güzellik doğruluk meselesi var. Hmm. Yani Hamlet ve Ofelia arasındaki e, tartışmada e, doğru sözlü güller güzel yüzlüyüyseniz hmm. diyor Hamlet. Doğruluğunuzun güzelliğinizle hiçbir alışveriş olmamalı. Hmm. E, ama işte doğruluğun gücü güzelliği kendini benzetinceye kadar güzelliğin hmm. gücü doğruluğu bir kahve çevirebilir hmm. şeklinde. Ve orada aslında işte ben sizi gerçekten sevmiştim. ...işte siz de bunu A inandırmıştınız beni. Annesinin ihaneti de tabii evet. biraz konuda. Aslında annesinin ihanetini hmm. burada projekte ederek Ofelia'yı suçluyor. Klasik evet. şüphecilik hikayesi aslında bu. paranoya gibi görünüyor. Evet, bütün kadınlar için evet. potansiyel evet. bir tehlike işareti ve bir manastıra gitmesini söylüyor Hamlet. Buradaki bu ani sinirlenme hali de çok garip. Hmm. Yani aslında tat tat konuşurken ve birbirlerinden ne beklediklerini söylerken bir Hamlet ve manastıra... Kastrosyon önerisinde bulunuyor. yasında diyor ki manastır biliyorsun kadına şey yok evet. erkek arkadaş ihtimali vermeyen bir şey ben yoksam başkası da yok Olmamalı. git orada evet ya yani bu dışarıda e, namuslu kalma hmm. şansın yok demeye çalışıyorsun yani dışarıda olduğun her süre hmm. için sen bu tehlikeyi taşıyorsun o yüzden manastıra ancak gidersen hani bu bir kurtuluş hmm. olacak şeklindedir annesinden de beklediği oydu öldükten sonra kadınlardan beklenen şey o ya evet yani ...hafif o yaz halinin en e, kabul edilebilir bir erkek o evlat bile olsa... ...annem babam öldükten sonra başka kimseye bakmadı. Evet Ofelia'nın tepkisi çok ilginç. Ee, yani bir, bir beklenti varmış. Ben Ofelia'da anladım mesela. Hamlet'in hakikaten bu ülkeyi çekip çevirmesine ilişkin bir beklenti varmış sanki. Çünkü Ofelia şöyle diyor. Bütün Hı. bu işte manastıra git o zaman kapat kendini suçlamalarından sonra yazıklar olsun. O soylu zeka nasıl çökmüş... Sarayın gözü, ordunun kılıcı, bilimin dili. Güzel yurdumuzun umudu gülü, kibarlığın aynası, zarifliğin kalabı, bütün gözlerin gözdesi bitmiş yok olmuş. Demek ki bir hani hakikaten bir kurtuluş umudu içerisinde bir figürmüş Hamlet. Bilimin dili, ordunun kılıcı, sarayın gözü bütün buna böyle bir mükemmellik abidesi bir şey canlanıyor insanın gözünde. Ama işte dediğim gibi o metnin yetersiz yanlarından bir tanesi de bu. Ee, normalde hani bütün bu ...bu kadar ümit bağlanacak bir... ...adama ihtiyaç olması için... ...o ülkenin çok kötü yönetildiğini... ...bilimde gerilemeler olduğu... iktisadi hayatta... ...bütün bunları görmüyoruz. Gladius sanki işleri iyi götürüyor. Bütün bu beklenti cümlelerini Kur'an da... E, ...bu dediğiniz Kuranda ...sevgili. Bunu ama... ...beni şey... ...düşünmeye Normalde itti. Polonius böyle değil. Değil. E, evet, Ophelia'nın aşkıyla ilgili bir abartı cümlesi de olabilir bu belki ama hani bilimin dili olmasını gerektiren bir unsur olarak da görmüyoruz hamleti zaten yani niye bilimin dili olsun ya da ordunun kılıcı hani böyle bir cesaretle daha önce işte ne bileyim otelde de konuştuğumuz gibi bir komandan hmm. olarak bir savaş hmm. yönetmiş geri gelmiş ve o cesaretle içine kapanık bir çocuk evet. aslında ilk baştan böyle içkin hani şeyi düşünüyor işte Babasının aslında hakikaten niye öldüğünü bilmiyor evet ya o erkekliğe geçiş hmm. dediğimiz ritüeller arasında bunlar da var yani bunların bir ucundan tuttuğunuz anda sanki o geçişi tamamlayacaksınız ve bu rollerin içine sığması gereken bir hamlet var bu tırnak içinde bir büyümek yani ordu'nun kılıcı olduğunda bir cesaret gösterisi, bilimin dili olduğunda da hani aklını kullanabildiğine ilişkin bir gösterge olacak ve o, o noktadan itibaren tahtın varisi olabilecek bir karakter. Ama bu cümleleri kuran, yüceltmeleri yapan diyelim, Ophelia. Evet, Ophelia. Aslında aşkın böyle bir reel şeyden kopardığını söyleyebiliriz. Burada bence ilginç olanı Ophelia'nın bütün bu bir aşık betimlemesini yaptıran şey e, o günkü hani e, krallıkt. İhtiyaçları yani akıllı ol cesur ol bilmem ne normalde bir aşık bunların tersini de söyleyebilir küçük ev alalım büyük bilmem ne yapmayalım falan <gülüyor> evet, çok çok aşığım kendisini hiçbir şey yok burada yani mesela baya bir kralı istiyor yani o da evet ee, bu da aslında Biz belki bir Çok sahici olmayan bir şey mesela. bastırılmış Hamlet. bir güç özlemi için de belki Söyleyebilir işte Ofelia'da da aslında yani Hamlet da aracılığıyla tırmanma e, Hamlet'e de zaten bu çok sahici gelmiyor ya Evet niye birdenbire Benden istedikleri zaten bende var Beni bu yüzden sevme Seveceksen kral olma <gülüyor> Yüzünden değil Olmasam da, da. Evet bu kralın önünde oynanacak oyun işte hazırlanıyor ve Hamlet tabi Horatio onun hani has arkadaşı ee, hmm. işte sana babamın ölüm üstüne anlattıklarımı andıran bir yer olacak bu oyunda. Allah tam kardeşçe paylaşıyorlar. Sır evet. Paylaşıyorlar. İhanet yok. Biri birinin yerine geçmek istemiyor. Evet. O yani, anlamda iyi kardeşlik tabi var. Kötü kardeşlik. Amca ile baba arasındaki olmayanı burada ikame etmeye çalışıyorlar. Evet. Bu yansılama iyi konuşmak için uygun yer olabilir belki. Çünkü hakikaten iyi kardeşliğin Yanına bir kötü kardeşlik, işte iyi evlatlığın yanına bir kötü. Ama evlatlığın. o da ölümcü oluyor. Sonuçta şey öldüğünde e, ben finale hemen gelmiş gibi oldum ama. Yok. Ona e, diyor da ölmeye çalışıyor. Evet, şey zehire evet. uzanma. Yani o da tam bir kardeşliğin evet. şeyi. Evet. E, yani normalde babasının da e, öldüğü sırada amcasından beklediği bu. Zaten kardeşlik böyle bir şey. Evet. Anca karar, anca hep ortaklık, işte her şeyi paylaşma her şeyi. Burada ben o zaman sen istiyorsan şeyden biraz bahsedeyim. Şimdi psikanalitik edebiyat kuram açısından hani lirik anlatı nedir dendiğinde şu cümle yerine oturabilir. Yani uzun anlatılarla giden aynı zamansal ve mekansal biçimleri kastede, kastetmek gerekecek. Çünkü e, burada bir müzik arası verelim bence de. Daha, Daha sonra, sonra ben kaldığım yerden devam edeyim. İkinci parçamızı Hmm, söylüyoruz Korhan Futacı Ve Kara Orkestranı ya Yasemin Mori'ye eşlik ediyor Yine Buluşuruz adlı parçayı dinliyoruz Sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki hakikat programı devam ediyor. Çimen ee, istersen ben bu konuşmaya başladığım şeyi toparlayayım mı kısa bir zamanda? Ee, bu işte psikanalizin edebiyat ilişkisi açısından e, lirizmin neye tekabül ettiğini söylemiştim. Yeniden söyleyebilirim. Uzun anlatılarla giden aynı zamansal ve mekansal biçimler diyebiliriz. Böyle özetlenebilir. Şimdi psikanaliz ve edebiyat birlikteliğini sağlayan kesme noktasının neye benzediğini ve birbirlerine nasıl nüfuz, et, nüfuz etmeye başladıklarını ve onların neler olduğunu görülmeye çalışması bence önemli. Bu o, eserde çok üst üste gelmeler var. Yani birinin ötekinin üzerine binmesiyle oluşan bir tür yeni etki yaratma o, çok kullanılmış buna süper imposition e, adı verilebilir. Yani bu üst üste gelmeler ne oluyor? Aslında üstte görünenin altta görünene tam benzediğini e, daha sonra sorular sormaksızın bulamıyoruz. Yani bu e, bizi e, metnin tüm yapısını yani structure'unu anlamamızı engelliyor. Nasıl ki Hamlet'in babası işte zehirle ölmüşse orada da aslında güzel bir ismi de vardı kulağa damlatılan zehir. Evet. Hmm. Onu, onu belki bir sürü şeyde böyle şeyler var. E, eserlerinde var. E, Hamlet de babası gibi zehirlenerek ölüyor. Evet. İşte e, Hamlet e, deli taklidi yapıyor ama delirerek bir final yaşamıyoruz. Yani görmüyoruz orada Hamlet ama e, bütün bu deli taklidini anlattığı Ofelio Ofelio Delirerek örüyor, Suya düşüyor. Sonuçta birbirlerine o kadar metodolojik olarak nasıl ölünmesi gerektiğini, neyle ölüneceğini, kaderlerinin birbirlerine ne kadar benzeyeceğiyle ilişkin şeyler var. İşte bu kardeşlik arayışı, kardeş olmanın arayışına ilişkin şeyler de aslında soruların cevabını da hep şeyde görüyoruz. Bu süper üst üste binmeyle. E, görüyoruz. Aslında bu biraz şöyle aklımızdakinin başımıza gelmesi gibi. Hı hı. Yani e, bir hikayeyi bir, okuduğumuzda aslında aklımızda da biraz o beklenti var. Dolayısıyla aklımızdaki fikrin okuduğumuz metnin üzerine süperimpoze olmasından bahsediyor olabiliriz. Yani kuramsal olarak. Dolayısıyla kafamızda da bir yazılım var. O yazılım okuduğumuz Metnin üzerine impöze oluyor. Dolayısıyla biz okurken de kurmaca da yapmış oluyoruz. Evet. Yani bir tür anlamaya çalıştığımız, bugün şimdi inceleme yaptığımız şey de aslında fiction'a ait bir şey. Biraz öyle diyebiliriz yani kuramsal olarak konuştuğumuzda. Dolayısıyla incelemede bir fiction şey. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu hani aklımızda geleni... ...de biz önümüze koyuyoruz dedin ya... Hı hı. ...biraz Shakespeare şeyi de gösteriyor sanki... Ee, ...hani kimi zaman edebiyat ya da sanat hayatta olup biten bitecek olan şeyleri öngörür... ...önceden haber verir derler ya hep... ...onun da bu şimdi oyun içerisinde, oyun hazırlığında... E, ...meraklı bir şekilde soruyor insanlara nedir ne değildir... ...çünkü kral da bu nasıl bir oyun, işte adı fare kapanı diyor sonunda kötü bir şeyler olmayacak değil mi? Diyor <gülüyor> ve hani aslında hazır, hazırlığın evet, ne olduğu geleceği ve getirileceği söyleniyor. Polonius'la aralarında geçen Hı -hı. ilginç bir diyalog var. Polonius Ophelia'nın babası. Siz de oyun oynamıştınız. Üniversitedeyken sahneye Hı -hı. çıkmıştınız. Değil mi Polonius diye sorduğunda ona da bir şey söyletmeye çalışıyor. Ne gelecek diye bekliyorsunuz. Neyi oynamıştınız diye soruyor Hamlet. Polonius'a Polonius. Cül Sezar'ı oynamıştım. Sarayda öldürüldüm. Brutus Tabii. öldürdü beni diyor. Yani tiyatro Tabii. içindeki tiyatro için önce ...yaptığınız o konuşma konuşmada... ...yani daha önce de ben böyle bir oyun oynamıştım... ...sarayda öldürülmüştüm... şimdi ...ve sonunda öldürülecek... Bir şey da... ...tüm... ...işte Super biraz da benim kastettiğim bu... Evet. ...yani bütün bu... ...herkesin aslında başına geleceği... ...şey orada çakışıyor... ...işte onun rolünde de ölüm... ...ölüyor zaten o adam cihazda ...hani sonuçta hepsi... ...bir tür akıl... ...aklıların aklıma gelen başıma geldiği... İkna. Yani. Bunu da müthiş gülünç bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum ya. Yani eminim ki seyredenler kahkahalarla hani biz bu ölümleri çok trajik ölümler diye okuyoruz falan ama gerçekten bunu, kahkahayla seyrediyor. işte seyredikleri... altta yatanın yani süperimpoze olanın altta yatanını. Bu sefer tersini üstte süperimpoze etsen bundan komedi çıkar evet. zaten. Yani bunu nasıl sahneleyeceğin aslında e, şey tersiyle de yapsan bir taraftan trajedi de anlatabilirsin. Evet. Yani alttakinin üstünü kapatırsa üstteki duran alttakini kapatırsa zaten bu bit tarafıyla trajedigi. Evet. Oyun oyun içerisindeki oyun sürerken bir yandan da Hamlet ve Ofeli bu sefer seyirci rolündeler ve tartışıyorlar aralarında. Daha doğrusu Hamlet biraz böyle hani oradan ilhamlı bir takım lafları Ofeli'ye vurgulu şekillerde söyleyip hani bundan ders almasını sağlamaya çalışıyor. Bak gördün mü ne dediler Hı -hı. falan şeklinde. Çünkü sahnedeki aktörler işte hani insan ancak kocasını öldürürse yeniden evlenir. Bu çok e, ilginç bir şekilde söyleniyor bir saniye daha güzel. evet Yalnız ilkini öldüren varır ikinci kocasına gibi bir takım böyle hmm. işte şeylerle, vurgulu laflarla hani olması gereken neydi gibi bir imayı sahne ediyorlar. O sırada da Hamlet Kraliçem ne diyorsunuz bu oyuna şeklinde insanları tartmaya çalışıyor. Kraliçenin cevabı çok güzel. Kadının yeminleri aşırı geldi bana örneğin. Mesela evet. orada bu hızlı bir suçluluk şeyi, cevapları ama Ama tutacak yeminini diyor Hamlet hmm. yani oyundaki insanlar hani daha ilkeli daha ahlaklı ee, burada da kral başına gelecekleri ufak ufak anlayıp hani sonunda ne olacak emin misin iyi bir şeyler mi olacak kötü bir şeyler mi olacak diye onu sorguluyor bu, bu hani komedi unsurunu da taşıyan bir şey ama en sonunda tabi dramatik anlar geldiğinde kral kalkıyor seyretmeye dayanamıyor hı hmm. hı ee, ve buradan Hamlet işte kralın gerçekten suçlu olduğu fikrine kapılıyor. Ve artık hani cezayı vermesi gerektiği. Ama ee, işte bu Polonius ölecek. Gene bir kapıda anneyle konuşacak. Evet. Gertrude. Ama cezanın verilmesi de yine tabii geciktirilmesi gereken bir şey ya bir anda olmayacak. Yanlışlıkla ölüyor mu Polonius galiba. Polonius yanlışlıkla ölüyor. Şey zannediyor onu. Kral zannediyor evet. kapıda olanı. Evet. Hamlet'in annesiyle yaptığı bir konuşma var işte bundan sonra. Yani artık kralın suçluluğu ortaya çıktıktan sonra hmm. kraliçeyle bir konuşması var bir yandan da aslında eline bir imkan geçiyor kralı öldürmek için ama öldürmüyor orayı hatırlıyor musun ee, kral dua ediyor çünkü arkadan geliyor odasına ee, hamlet girdiğinde odaya kral diz çökmüş dua ediyor tereddüt şeyi var orada. tam sırası diyor Hı -hı. dua ederken bitirelim Hı -hı. bu işi hamlet ama cennete gider bu halinde öldürürsem öcümü almış sayılır mıyım iyi düşünmeliyim bir alçak babamı öldürüyor buna karşı ben biricik oğlu babamın cennete yolluyorum o alçağı bu ölç almak olmaz. Yapacaksan... Aslında onda şey var. Ee, tabii bir dini bir şeyde eylemde. O anda öldürse tabii şey olur. Bu B böyle... kral e, Hazreti Ali galiba böyle öldürülüyor. Evet. Öyle bir şey var. C camide, değil Cami dedi mi? mi öldürülüyor? Mi? Dolayısıyla yani şey e, o dua etme kalıcılaşacak ruhani hmm. e, evet, boyutu rahatsız edici hale geliyor hmm. ve intikam alınamıyor, erteleniyor ve işte araya kraliçeyle bir konuşma. Giriyor. Hamlet artık annesiyle gerçek bir yüzleşme yaşayacak burada söylüyor. Hani niye böyle bir şey yaptığını soracak. İşte kreçe bir türlü anlamıyor. Nedir benim yaptığım bu şimşekli sözlerin arkasından ne gelecek şeklinde. Burada Hamlet'in babasını tarif ettiği enteresan bir bölüm var. Bu da yine böyle bir tirat. Bu iki adamı bir karşılaştırsana sen falan diyor. Hani yani biri babam. Bir bu adama bak bir bu adama bak. Hani sen nasıl görmüyorsun bu adamın ötekinden daha iyi olduğunu falan gibi bir şey ama oradaki bütün vurgular Öyle insanüstü tanrısal bir şey tarif ediyor. Senin gözlerin yok mu? O dağ başından bu bataklığa nasıl inebilirsin? Gibi bir şey. Serzenişle annesinin karşısına çıkıyor. Ama tanımları şöyle hatırlatayım. Şuraya şu resme bak. Bir de şuna. İki kardeşin resimleri bunlar. Şu alımlı görkemli yüze bak bir. Hyperion'un saçlarını Zeus'un alnını gör. Mars'ın gözleri bu gözler. Kükrerken savaşta. Çevik Hermes haberci böyle dururdu. Göklere yakın bir tepenin başında. Her tanrı kendinden bir şey katmış ona sanki burada baba değil adeta bir Tanrı baba tarifi ee, ve hani buradan amcaya geçiş asla kabul edilemeyecek hı hı. bir şey hamlet için bu bana şu açıdan ilginç geliyor sürekli bir ödip meselesi etrafında bunu tartışırken hani ödüp babadan bu kadar tanrısallaştığı bir şey değil sanki yani baba her zaman alt edilebilecek olan bir şey burada babaya da bir sevgi yani yerine geçmek için olandan ibaret bir sevgi değil ama hayranlıkla birlikte de bir sevgi ama babanın özelliklerini gerçekten babada varsa ha. babanın e, çocuğuna iyi olma ihtimali de azalıyor. İşte var mı Çok yok düşündü. mu? Bu, bu şekilde babayı tarifleyen başka bir karakter yok ya da kralımız iyiydi. Diyelim ki mesela bu mesela bu kadar bu bir yüceltme. Hani Hı -hı. aşkta e, göremezsin sevgilinin e, encamını. Başlarsın işte senin gibisini görmediğim güzelliğini yakışıklısını. O ya, babaya da duyulan böyle bir şeyse bu işte ne bileyim latent e, hani olarak ele alınabilir ama buradan mesela çok ciddi paranoya doğar. Çünkü e, projekte ettiği şey hani aslında kendinde olmayanlar. Yani eğer bu kadar güçlü işte birisi daha birisi vataklık bir, bir taraftan hani biraz amcasına tabii annenin mesela e, kocası öldükten sonra niye? erkek kardeşiyle evleniyor. Mesela normalde bu 16. yüzyıl çok da kabul gören bir şey mi çok bilmiyorum. Evet, bu, bu, bu, o boşluk, otorite boşluğu gibi bir anında olmasıysa hani hızlıca alınmış bir karar ve belki hakikaten Hamlet'in yokluğunda alınmış bir karar. O kararı etki edemiyor olmanın verdiği bir sıkıntı. Da şey olarak yorumlasan bir kadın sana bir kadın şeyi olarak sorsan bunu ne hangi özellikler ya Ortada hani tahtı yönetmesi beklenen biri varken o, bunun oğlu değil de niye kocasının kardeşi olmasını tercih etsin bilmiyorum oğlunu hakikaten yeterli görmeyen bir anne olabilir karşısında ama bunu açıkça ifade etmiyor işte Metin Ya anne hakikaten Hamlet'in sen kral olmak için yeteri kadar iyi değilsin dediği bir noktaya bizi asla götürmüyor hmm. ama Hamlet içten içe bunu biliyor galiba. Yani... Eğer Shakespeare e bunu şey yaparsak hani kuşaklar arası yaz gibi hmm. düşünürsek kendi oğlu da ölmüştü, oğlu da hamletti. Hmm. Aslında e, çocuğunun ölümünü rasyonalize etmek için yani akılcılaştırmak için e, hani bir annenin e, yuvadan hangi çocuğun gönderilmesi gerektiği gibi bir şeyle baş etmeye çalışıyor olabilir. Yani öldü ama zaten yetersizlikleri de vardı. Çünkü e, burada anlattığı bu güçlü hani insan üstü bu kişi biraz yazarın kendisine de tekabül edecek bir şey. Çünkü e, kadın bile aslında e, hani bir tür yani karısı bile onunla kurduğu ilişkide oğlunun tarafını hani tutmamayı biraz şey yüzünden hani böyle özellikler olmadığı için. Çünkü düşünsene ben bir evladım bab babam için benden benim on, on, onun edindiği özelliklerim bende hiçbiri yok. Yok. evet Bu böyle kolay söylenecek bir şey değil. Normalde ödüp de rekabet bekleriz. Evet. O rekabete erişmek için de hani o özelliklerin bir kısmını ikame etmeye çalışan bir hamlet bekleriz. Yani o... normalde işte babasını, amcası değil bunu öldürüp evet. anasıyla evlenmesi lazım. Evet. Ama bu Sahnede yok yani bütün bu... Bu yok ve kendisini babasıyla değil ama Fortinbras'la ölçüyor Hamlet sürekli. Yani Fortinbras o sırada ordunun başına geçip işte bu sefer Polonya'ya doğru gidiyor ordu hmm. ile beraber. Çünkü artık Danimarka ile aralarındaki şey neyse husumet sona erdirildi. Şey. Evet, ve o, o bir ordunun başında hani hmm. rap rap gidiyor askerler. Hmm. Çünkü sahnede bir, bu, hmm. bu da bir şekilde hissettiriliyor gürültüler hmm. ve çeşitli askerlerin geçişiyle. O oyun içindeki oyundan bir gerçekliğe dönüş haline hmm. dönüyor. Ama bu gerçekliğin ben neresindeyim ben burada kendimi kelimelerle avutuyorum Fortinbras askerlik yaparken ordunun hmm. başına geçerken şeklinde dolayısıyla hani kendisiyle olan kavgasını çözemeyen bir Hamlet kalıyor. Aslında bu bir tür tabii böyle kendine dönmüş agresyon gibi de görünüyor şimdi düşünürsek baba Hamlet öldü oğul Hamlet sonunda öldü e amca öldü yani bu. Zürriyeti kuruluğu şeyin yani artık şeyi kalmadı tahtın evet. sonuçta bir arkadaşı hani belki yok mu artık şeye geçecek tam da anlamadık. Orası evet belirsizlikle sona elecek. Kraliyet makamı boşluk kaldırmaz hocam. <gülüyor> Ophelia'nın intiharı ya da kaza ile hayatını kaybetmesi de o dramayı arttırıyor. Belki burada işte Hamlet'in deliliğinin bir yansıması olarak Ophelia'nın deliliği diye konuşulabilir hı hı. tekrar. Bu bir düello var. O, onun artık artık sona yaklaştığımızın hı hı. hani en net göstergelerinden bir tanesi. Ee, Hamlet'in karşısına Laertes çıkıyor. Hı hı. Ama bu önceden hazırlanmış tabii ki bir düello. Dolayısıyla hani birinin kılıcı gerçek bir kılıç olacak. Ötekininki uyduruk bir kılıç olacak. Olur da kılıçlar konusunda bir karışıklık yaşanırsa diye işini sağlama alan ve zehirli bir içecek hazırlayan kral ee, ve bir yandan da işte kılıcın ucuna da bir zehir sürelim diyen bir leertes var. Yani aslında hani müthiş bir erkeklik anlatısının içerisinde o e, cesareti e, de değilleyen e, ve hani işin içerisine bir oyun katan farklı bir son bekliyor bizi. En sonunda Yine bir yanlışlıklar, bardak karışmaları... Evet bu neler. hazırlanan zehir kraliçeyi e, öldürecek. Hmm. E, onun öldüğünü gören Hamlet için işler bir miktar daha zorlaşacak elbette. E, i̇ntikam alınmış oluyor ama. Evet. Kralın ölümüyle. E, evet kimin hayatta kaldığı ve ne şekilde son, sona ereceği... ...hani Danimarka tahtının bir e, soru olarak havada kalıyor. Evet. Hoş kaldı makam. Evet. Yine de hani son konuşma Fortinbras'ın konuşması. Belki evet. ayakta kalanın Fortinbras olması bir şey veriyordur, ipucu veriyordur. İşte hamleti komutanlar taşısın, bir asker şanıyla götürülsün meydan Hı -hı. yerine diyor. Yani aslında asker şanını artık hak etti çünkü intikamını aldı evet. gibi bir şey. Ancak ödürken bunu başarabilen bir hamlet kalıyor olayın sonunda elimizde. Ağzına sağlık Çimen. Teşekkür ee, evet. Sevgili dinleyiciler bu programın daha sonuna geldik. William Shakespeare eserlerinin incelemelerinin dördüncüsünü yaptık. Önümüzdeki programda Macbeth eserini inceleyeceğiz. Ee, Alas mı efendim? Muşka kalın. Anlatıdaki hakikat.